Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bugün işleyeceğimiz kısım inşallah Hz. Yusuf'la o Aziz'in hanımı arasındaki kısa'yı izah ediyor. Kadının Hz. Yusuf'a nasıl aşık olduğunu ve Hazreti Yusuf'un kendi arzularına boyun eğmesi için neler yaptığını izah eden bölümler geliyor burada. <gülüyor> Allah Azze ve Celle o kıssayı bize naklederken buyurur ki, وَرَوَدَتْهُ الَّت۪ي هُوَ ف۪ي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتْ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَزْظَالِمٌ Yusuf'un evinde olduğu o kadın Yusuf'u aldatmak ve elde etmek, kandırmak için ve ona dilediğini yaptırmak için kapıların hepsini kapattı. Yani kapıların hepsini arkasından kilitledi. ve ona dedi ki haydi gel. Yusuf Aleyhisselam diyor ki ma'azallah, qale ma'azallah Allah'ın korumasına sığınırım. Yani "Euzu billahi mineşşeytanirracim" diyoruz ya. İşte o kökten kaynaklanan "A'euzu ma'azallah" mastar olarak geliyor. Allah'ın sığınmasına, korunmasına işte ben başvururum anlamında yani O'nun korumasını dilerim. Burada Rab kelimesi geçiyor 23. ayet-i kerimede. Bazı müfessirler diyorlar ki bu kadının kocasıdır. Yani Seyit Efendi anlamında. Bazıları da diyorlar ki, burada e, Rab'den maksat Allah'tır. Yani Rabbim bana güzel bir yer verdi. Korunacağım, barınacağım. Bir yer bana ihsan etti, ihsanda bulundu. ben bu ihsana karşılık bu kötülüğü bu cinayeti işleyemem anlamında şeyler söylüyorusu Aleyhisselam. Devamında diyor ki innehu la yuflihu'z zalimun. Şüphesiz ki zalim olanlar asla felaha ermezler. 24. ayeti devam edelim. Sonra tekrar döner. Bu ayette bazı hususlara değiniriz inşallah. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ O kadın gerçekten Yusuf aleyhisselamla istediğini işleyebilmek için çok derinden bir istekle Yusuf aleyhisselam istedi. وَهَمَّ بِهَا Yusuf aleyhisselam da onu istedi. Şimdi bu sözlük anlamı bu. لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّه۪ي Neredeyse Yusuf da ona meyledecekti eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi. كَذَٓالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَس۪ينَ <gülüyor> Yusuf'a biz bürhanımızı gösterdik diyor Allah-u Teala ve Yusuf aleyhisselam da o bürhanı görünce ne oldu? O kadınla, o kadının istediklerini yerine getirmekten sakındı ve kaçındı. İşte biz böylece Yusuf'tan kötülüğü ve fahşayı def ettik. Yani sarf ettik, ondan uzaklaştırdık. Çünkü o, bizim seçtiğimiz, kendimiz için halis kıldığımız kullarımızdan birisidir. Dolayısıyla burada peygamberlere ait bir de ne oluyor? Ortaya çıkmış oluyor peygamberlerin ismeti Allah tarafından korunmaları. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم۪يصَهُ مِنْ دُبُرٍ Şimdi gerçeği çevirenler bazen bu ayet-i kerimeleri ve Kadın nasıl Yusuf'a aşık olup Yusuf'u arzulamışsa, Yusuf'un da aynı şekilde kadını arzulayıp kadına mail ettiğini söylerler. Halbuki gerçek öyle değil. Vestabe kalbe Tabi bu aralarında bu tartışma geçtikten sonra uzun şeyler anlatıyor. Yani Yusuf Aleyhisselam'a şöyle dedi, Yusuf ona böyle dedi. Müfessirler birçok şeyi naklediyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda bize herhangi bir bilgi gelmiyor. Taberi bu görüşlerin tamamını naklediyor. Falan alim bunu söyledi, falan müfessir bunu söyledi, falan sahabi şunu söyledi, bu ayetlerin tefsirleri hakkında ama hiçbirisi hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize gelmiş olan bir şey yok. Velev ki diğer bazı ayet-i kerimeler hakkında genelde Yusuf aleyhisselamla ilgili hadisler olmakla beraber, bu bahsettiğimiz konularda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem den bize <gülüyor> bu konuda açıklama yapacak hadisler gelmemiş. <gülüyor> ve yarıştılar diyor. Vasitabaka birbirini geçerek koşma anlamındadır. Sibak, istibak, yarışma. <gülüyor> o, Yusuf koştu, kadın koştu. Tabi kadından önce Yusuf aleyhisselam çıkıyor. Ama çıkarken bir tek kapıdan bahsediyor. İçeri gizlediği zaman birçok kapılardan bahsediyor Allahu Teala. Yani burada bir hikaye var. O hikayede kadının desisini, hilesini, tuzağını Allahu Teala bir eşyanın çoğunu zikrederek ifade ediyor. Yani fazla bir şey zikretmeye gerek kalmıyor. Ayetin başında ne 23 2300 ayette وَغَلَّقَةِ ve وَغَلَّقَ Gallaqa demek. Şimdi... İçerden kitlemedir. Tamam mı? İçerden kitleme. Dışarıdan kitlemeye غَلَّقَ denmez. Tamam mı? Arapça ilginç. Kapıları kadın içeriden kilitledi, kilitledi, kilitledi en son kapıya kadar. Kendisini özel odası ise oraya kadar. Fakat çıkarken neden Allahu Teala Yusuf'la o kadının koşuştuklarını izah ederken kapıya doğru koşuştular diyorlar, diyor Allahu Teala. Burada neden kapıyı tek olarak müfred, tekil izah etti, açıkladı. Yukarıda 23 ayette de Ve gallakatil ebuğabe kapıların tamamını kapattı. Ne kadar kapı varsa onları kapattı. Artık oda içerisinde, oda salonu içerisinde salonu mıydı nedir? Onu bilmiyoruz ama kapıları kapattı. Tabi buradaki kapıları kapattı, kapılar pencere anlamına da gelir mi? Bilmiyoruz Allah'u alem, Allah bilir. Böyle hassas ince noktalarda var ayet-i kerimelerde. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَسِينَ o bizim muhlas, halis kılınmış olan kullarımızdandır. Niyeta başında kısa'nın, işte biz ona böyle mekan verdik, biz onu böyle koruduk, işte biz şöyle yaptık ki, Yusuf'a yeryüzünde mekan temin ettik, Yusuf'a yüzde yerleşme, korunma, barınma imkanları verdik ki, o e, ehadisin tevilini yapsın. Ona ehadisin tevilini öğretmek için ilim verdik. Ehadis hem olaylar anlamına gelir, hem hadiseler, vakalar anlamına gelir, hem de rüya anlamına gelir. Rüyanın çoğulu, eh-hadis. Dolayısıyla sadece, sadece sadece rüya diye yorumlamakta, tefsir etmekte, mümkün olmakla beraber, eh-hadif kelimesinin birçok anlamı vardır. Kapıya koşuşurlar, ve kaddet kamîsahu min duburin. Şimdi burada, ve kaddet min duburin ilgiştir. Bizim müfessirlerimiz, çevirmenlerimizin hepsi kapısını arayan, arasına kapının takıldığını, şeyi elbisenin takıldığını, izarının veya gömleğinin koptuğunu söylerler. Halbuki öyle değil. Vakadet dediğimiz zaman bir şeyle makasla kesme anlamındadır. Yahut bir şeyle koparma anlamında ama doğrudan doğru kapının koparması değildir. Çünkü kapı kolu kopar kumaşı koparmaz. Fiil kapı fiilidir kadının fiili. Ve gaddet diyor, t, t var. Gadde fiilinin sonunda t var, müennes t'si. Kaddet, kopardı. Yani kapının arasına sıkışınca çekti, kopardı. İşte bak, Yusuf bana şöyle etti, Yusuf bana böyle yapmak istedi. Gerekirse yani gören olursa, onu Yusuf'un aleyhine bir komplonun delili olarak kullanmak istiyor kadın. Ve gaddet kamisehu min dubrin, dubur arka taraftan yani elbisenin arka tarafından bir parça kopardı, fakat ikisi tam o anda Yusuf çıkmışken veya o arkasından çıkmışken, kapının önünde kadının efendisine rastladılar. Şimdi tabi burda ''Ve seyyideh'' kelimesinden bazı müfessirler diyorlar ki, o vezirin hanımıydı, doğrudan doğru azizin hanımı değildi, deniliyor. Kadının çocuğu olmazmış, Çocuğu olmadığı için de ne demişti Yusuf aleyhisselam satın aldıkları zaman işte Mısır'dan satın alanın kadısı, kadını dedi ki işte onu satın al. Olay ki biz onu kendimize çocuk ediniriz veya bize bir yarar olur. Kapının hemen önünde kadının efendisiyle karşılaştılar. Aziz veya vezirse kocası olmuş olur. <gülüyor> Kadın dedi ki Ma jaza'u man arada b iahli suen su' senin iahlina hanımına kötülük irade eden dikkat et fahsha demiyor ama yukarıda fahşa kelimesi geçti bakın kezalike işte böylece 24. ayet kezalik işte böylece li nasrife anhu su' ve al fahsha al su' ve bedene gelen kötülük anlamında, darp anlamında, vurma anlamında olabilir, kötü söz söyleme anlamında olabilir, hakaret etme anlamında olabilir. Ama fahşa doğrudan doğru zina burada. Ve zinayı da içine alan kötülükler. Dolayısıyla kadın orada çok ilginç bir şey söylüyor. Senin ehline fahşayı dileyen kimsenin cezası nedir? diyor. Şey, yani Kötülük isteyen insanın cezası nedir diyor. Fahşa isteyen insanın cezası nedir demiyor. Çok hassas bakın. Yani Kur'an terimlerini Kur'an kavramlarını biz incelediğimiz zaman yani Kur'an-ı Kerim'in bir doğrudan doğru yani ayetin bir manası vardır. Yani geliyorsun orada kapılar diyor. Yani niye kapılar dedi? Aşağıda kapı dedi. İşte Allah-u Teala demiyorum ki Ayette efelayet tedebberun onlar Kur'an'ı tedbir etmezler mi yoksa kalplerin üzerinde kilitler mi var Yani kalbinizi açın o kilidi çözün ki kalp Allah'ın kelamını anlasın hapsetmeyin mahkum etmeyin yani kalbi kitlemeyin kalbi hapsetmeyin kalbi mahkum etmeyin azap etmeyin Senin ehline kötülük dileyen bir insanın cezası ne ola ki? İlla en yusne ev azabun elim ya hapse atılmasıdır. Hapse konulması, sicin hapse konulmasıdır yahut acı bir azaptır. Burada kadın ne yapıyor? Kendisini hakim konumuna sokuyor. Dur ma yani suçlu musun? Suçsuz musun? Yusuf beriyimidir, değil midir? bunların hiçbirisi ortaya çıkmadan hemen ne yapıyor? Yaygara koparıyor. Bugünkü kafir yönetimlerinde de aynen medyasını kullandığı taktik. İnsanın suçu var mı yokmuş belli değil. Hemen yükleniyorlar, yükleniyorlar, yükleniyorlar. Tabi dolayısıyla kendi cezalandırıcı mercilerini etki altına, tesir altına almak için. değişe bir şey yok. Yani heva ve heves şeytanın yöntemleri bütün dünyada değil. Değişen şey yok. Yusuf Aleyhisselam dedi ki, قَالَهِيَّ رَعَوَدَتْنِيَ عَنْ نَفْسِمْ Yani, nefsimin heva ve hevesine uymuş olmamı o diledi. Yani, o benim nefsimi etkileyip de beni arzuları için kullanmak istedi. Arzularına rahmet etmek istedi. Ben değilim. Ve şehide şahidun min ehliha. Şimdi burada sanki bir mahkeme kuruldu. Sarayın ileri gelenleri, aziz işte eşrafı bir araya geldiler. Yusuf mahkemeye ediliyor. Yusuf Aleyhisselam orada konuşuyor. Dedi ki: "O oh, beni istedi. Nefsimi Aldatıp beni istedi ve o kadının ehlinden olan yani ailesi içinden olan veya onun bakımını üstlenen birisi bunu gördü bir şahit. Müfessilerin bazıları demişler ki efendim çocuk falan demişler biliyorum ne. Şimdi Allahu Teala lafızları kullanırken. İnsanlara ehliyeti yükleyip, yüklemeyişine göre bakar. Çocuk içinse, çocuk için uygun sıfat kullanır. Büyük içinse, büyük için uygun sıfat kullanır. Muhkem kitap ya. Kitabın, uhkimet ayatuhu thumma fussilet. Bu öyle bir kitaptır ki, uhkimet ayatuhu muhkem kılınmıştır. Tıpkı bir bina nasıl ki her taşı veya her işlemesi veya her işçiliği dakik ince tam yerindedir. Yani ne fazla ne eksik. Baktığın zaman hiçbir kusur bulamazsın. Teşbihde hata olmasın, Kur'an ayetlerinde de hiçbir kusur yoktur. Ayetler muhkem kılınmıştır. Yani içinde şey, şüphe, eksiklik, fazlalık yoktur. Yanlışlık yoktur, tebdil, tahhir yoktur. ثُمَّ فُسِّلَتْ Sonra, muhkem kılınışından sonra da Allah o ayetleri tafsil ederek açıklamıştır, anlatmıştır. E burada da şimdi Allah-u Teala ''Ebu'ab'' dedi, ''kapılar'' dedi, aşağıda ''kapı'' dedi, bir kapıya koştular. Demek ki öyle bir yer ki, ondan öte kapı yok. Bir tane kapı var orada. Yusuf Aleyhisselam'da birçok kapıları denemek yerine kurtulup kaçabileceği bir tek kapı görüyor ve o kapıdan kaçmak istiyor. Onun için yukarıda kapılar 24. ayette kapı dendi. Bunlara hikmeti var. Yani bize Allahu Teala o hadiseyi resmederken aslında çok dakik ince ifadeler kullanıyor. Biz ama buna dikkat etmiyoruz. Dikkat etmediğimiz için de kıssanın nasıl cereyan ettiğini anlayamıyoruz. Onun için burada ve şehide şahidun bir şahit de şahit oldu. Biz biliyoruz ki Kur'an yani İslam şeriatında çocukların şehadeti muhtevir değildir. Yani raşit olmuş çocuğun şihadeti muhtevir değildir. Böyle ki doğru olsa çocuk Ama emareler olur da, çocuğun da, o emarelere doğrularsa, bu hayır bir meseledir. Ama burada büyük bir insan diyorlar, kimisi sakallı bir yaşlı adam diyor. bilmiyorum, çeşitli şeyler söyleniyor, fakat... Olabilir, bilmiyoruz. Kapalı. Anlamı kapalı. Vas şehide şahidun min ehliha. O şahit, o kimse gördü, kadının ehlinden olan bir kimse. Yani kadının ailesinden olan bir kimse. Ya kayınvalidesidir, kayınbabasıdır, kayınpederidir, ya efendim kocasının kardeşidir, ehlinden o kadının ailesinden olan. Veya o ailelerin içerisinde güvenilir olan bir insan dedi ki o inkan kemisu kudden min qublin fasadaqa eğer gömleği ön taraftan kopmuşsa kadın doğru söylüyor o zaman Yusuf yalancılardandır wa inkan kemisu kudden min dubrin fakadabe ve min es eğer gömleği arkadan kopmuşsa, koparılmışsa daha doğrusu kopmuşsa değil, koparılmış ise veya kesilmiş ise, o kadın yalan söylemiştir ve Yusuf doğru söyleyenlerdendir. فَلَمَّا رَآ قَم۪يسَهُ gödden dubr'in قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Burada kadının doğrudan kocasının ifadesi bu. Aziz'in onun Yusuf'un gömleğinin arka kısmından koparılmış olduğunu görünce dedi ki bu sizin kadınların kadınları kastederek söylüyor. kadınlar hepsini kastederek söylüyor. Bu sizin Hile ve tuzaklarınızdandır. Sizin hile ve tuzaklarınız da gerçekten çok büyüktür. Yani burada gerçekten kadınların hilelerinin ve tuzaklarının, desiselerinin ne kadar büyük olduğunu, heva ve heveslerine uydukları zaman ne kadar büyük fesat ve büyük fitneye neden olacaklarını bu şekilde Allahu Teala Azizin dilini konuşturarak, Azizin dilinden bize öğretiyor. Şimdi burada tabi e, muhakeme usulüne dair e, şahitlikle ilgili veya bir cürümle ilgili emarelerden bahsediliyor. Nedir? İşte kadın e, iddia sahibi suçlu suçlanan Yusuf aleyhisselam, işte e, suç e, unsuru kötülük istemiş olması, e, suçun emaresi gömlek. E, ama kadın e, emareyi yanlış kullanıyor. Şimdi emareyi ifade etmeden, e, tabi emarenin farkında olmuyor, yani o delil olacak, delil e, işaretinin farkında olmadan yalan söylüyor. Niye? Çünkü kadın delilden bahsetse, delilin aleyhine olacağını biliyor. İnsanları delilden ihfal ederek, uzaklaştırarak, delili göstermeden, fiili doğrudan doğruya göstermeye çalışıyor. Bugün de aynı şey yapılıyor. Müslümanlara yüklenenler, onların fiillerinden bahsederler. Doğru var veya yok. Emaresinden bahsetmezler. Doğrunda doğru, doğru fiilleri, fiille insanları suçlarlar. Bu işte insanların, şeytanın ve nefsin hile ve tuzaklarından bir tanesi. O zaman adam anladı meseleyi aziz ve dedi ki Ey Yusuf! Yusuf a'rid anhezâ. Yusuf sen bu işi anlatma, kimseye söyleme yani bu olayı ketme hiç kimseye bu meseleyi açma ve kadına da dedi ki bakın orada istihbar kelimesi geçmesi bazı müfessirler diyorlar ki o aziz kafirdi yani hatta taberi dahi ııı e, buna benzer görüşlerini naklediyor. İbn-i Teymiye bile kafir olduğunu söylüyor. Fakat e, bilemiyorum. Yani İbn-i fetvalarında 21 veya 22. cüz'ü okurken rastlamıştım. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasıyla ilgili bir şey söylüyor ama e, bilmiyorum yani pek kalbim doğrulayamadı olayı. Benim kalbim pek doğrulayamıyor. Yani İbn-i o sözleri söyleyebileceğini kalbim doğrulayamıyor. Sanki yani orada e, Yusuf aleyhisselam işte gücü neye etebildiyse onunla hükmetmiş nübüvvetten gerisini de o devletin kanunlarıyla hükmetmiş gibi. Yani bana öyle geliyor ki bu fetvalarda da tarih var. İbn-i fetvalarına tahrif girmiş olabilir. Yani bazıları diyorlar ki Suud'da bu tahrif yapılmıştır. Suud'da bazı eller fetvalarda tarif yapmıştır. Çünkü yani şey, İbni Temiye'nin insanın bir nebi için kalkıp da kısmen gücü yetmediği için onların kanunlarıyla gücü yetebildiği kadarıyla, kadarıyla nübüvvetten olan hikmet ve şeriatla amel etmiş ve işte ıı, vezirlik yapmıştır demesi gerçekten insan aklını almayacağı bir şey. Bu, ilginç bir olay. Dolayısıyla ben fetvalarda böyle iki yere rastladım. İbn Teymi'nin görüşleriyle tamamen zıt. Yani onun anlattığı meseleler tevhidi ele alışıyla, hikmeti ele alışıyla tamamen taban tabana zıt. Dolayısıyla ben oraya gerçekten çok ilginç karşıladım ve İbn Teymi'nin olup olmadığının mutlaka tahkik edilmesi gerekir. Kadına dedik ki: "Vastagfiri ey kadın istiğfar et." Lizembik günahından dolayı da Allah istiğfarda bulun. Ne istiğfardan bahsediyor adamcağız? Demek adam inanıyor. Yani bir ilah düşüncesi, bir Rab düşüncesi o adamda var. Kadının istiğfar ve tövbe etmesini istiyor. İnneki kunti minel hati'in Sen değil, Yusuf'a diyor. Yani o değil, orada o cümle gizli. İnneki <gülüyor> sen kadına diyor, sensin Hata edici olanlardan olan, yani Yusuf değildi. Yusuf hata etmedi. Şimdi buraya kadar geldik. Burada bir bölüm bitmiş oluyor ama ilginçtir Yusuf aleyhisselam hapisa Bak, biz Diyallahu Teala ondan su, kötülük ve fahşayı giderdik böylece. Kadın da diyor ki, senin ehline kötülük isteyen bir insanın cezası ne ola ki ancak ya hapsolsun, hapsolma hapsedilmiş olmalı veya elim acı bir azap çekmiş olmalı. Şimdi elim acı bir azabı çekmiyor, Yusuf Aleyhisselam hapse gitmiyor. allah Teala biz ondan bir su'u ve fahşayı giderdik diyor. Hı? Öyle değil mi? Su ve fahşayı giderdik diyor. Kadın da diyor ki, senin ehline su, kötülük isteyen adamın cezası nedir? Buradan da anlıyoruz ki Yusuf Aleyhisselam kesinlikle o kadınla zina etmek istemedi. Çünkü kadın o ifadeyi kullanıyor ama o ifadeyi kullanırken o Allah'ın ilminde olan bir ifade. Yani Allah Azze ve Celle, o kadından o ifadeyi naklederken, doğru olarak nakletmiştir. Yusuf aleyhisselam fahşayı, zinayı dilemiş olacak da, Allah da bizi kandırmak için fahşa kelimesini değil, yerine su kelimesini koyup bize nakledecek. Peygamber'e vahyetmiş olacak. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Bu mümkün değil. Dolayısıyla çok hassas ve dakik olarak kavramlar, kelimeler yerine oturuyor ve her birinin gerçekten çok derin bir anlamı var demek buradan anlıyoruz ki o Aziz'in bir ilah bir Rab e, yaratıcı inancı var ve kadından istiğfar etmesini istiyor e, yani kimden istiğfar edecek benden mi istiğfar et demek istiyor bana mı tövbe istiğfarda bulun diyor hayır öyle bir şey de söylemiyor burada mutlak yani e, Rumun mücmeldir bu ifade mücmeldir dolayısıyla onların inançlarında istihbar ve tövben olduğunu da bu vesileyle biz anlamış oluyoruz. Şehirde kadınlar dediler ki va'ale niswatun fil El Medine şehir. Oranın başkent anlamındadır. Belli olan bir şehir, belli olan bir kent. Kahire olabilir, Asyut olabilir Mısır'ın herhangi bir kenti bilemiyoruz. İmraatul aziz turavi de fataha an Aziz'in kadını, hanımı evlerinde olan gencin gencin yahut gençten heves almak için ondan istifade faydalanmak için o insanın nefsini aldatmaya çalışıyor. Turavidu fetaha an nefsihi ravede kandırmak için ile tuzak kurmak ya da yağ çekmek buna benzer ifadeler. Yani yumuşak bir şekilde lütufla bir insanı celbetmek ve kazanmak anlamındadır. Kadşaga feha hübben. O Yusuf'u o kadar çok sevdi ki o kadın. Yusuf'un sevgisi, sevgisi kadının tüm kalbini bürüdü. Yani kalbini kapladı, kalbini esir aldı. Kadşaga feha hübben. اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ Biz gerçekten o kadını çok at açık bir sapıklıkta görüyoruz. Bu ifadeden de anlıyoruz ki o toplumda ahlaki değerler var. Öyle mi değil mi? En azından o dönemde yani, o azizin döneminde Allahu Teala o kadınların bu ifadesini naklederken neyi murad ediyor? Yani hiçbir şey delalet et hiçbir şeyi hiçbir anlamı içermiyorum içeriyor. o kadın biz o kadını kesinlikle apaçık bir sapıklıkta görüyoruz bizim hanımı olayları işitir kendisine sözler gelir şehirde konuşuluyor artık her yerde, Yusuf Aleyhisselamla o kadın arasındaki bu hadise konuşuluyor. Ama kim nakletti? Aziz anlatmadı. Ve şehide şahidin mi nähliha? O kadın ehlinde olan bir şahit birisi görmüştü. O mu nakletti? Yusuf Aleyhisselam'a dedi bundan yüz çevir alıp kimse anlatma sakın açma dedi. Pekilah kim yaydı? Öyle ya, birisi yaydı, gel ya şahit, ki şahit olması bir ihtimaldir, o yaymış olabilir. Çünkü Aziz kendisi, kendi hanımla hakkında öyle bir olay anlatmaz. Yusuf aleyhisselam da kimseye gidip söylemez. Çünkü emin, demek ki şahit gitti anlattı. Nereden duydular? وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَدِ Ama nisvetun, yani belli kadınlar ama, bütün kadınlar değil, sarayla ilişkisi olan aristokrat hanımlar, nisve, yani seçkin bir kadın grubu, nuhve gibi nisve, mesela nisa deseydi, bütün kadınlardı. Ama nisa demiyor. وَقَالَ تِنْ نِسَاً demiyor. وَقَالَ نِسْوَةٌ Fil Medineti. Medine'de bazı kadın var. Seçkin ailelerin, ileri gelen ordunun komutanları, vezirlerin hanımları, şunlar bunlar. Onlar dediler ki, işte Aziz'in hanımı böyle böyle yapıyor. Aziz'in hanımı bunu içtince, Onların ileri geri konuşması, hile ve o mekri, onlar da kadına karşı bir kumplu kuruyorlar. Yani ona karşı bir intikam tuzağı oluşturuyorlar. Kadın bunu duyunca, Erselet <gülüyor> leyhinne, onlara gönderdi. Neyi gönderdi? Ne göndermiş olabilir? Onlara gönderdi. Neyi göndermiş olabilir? elçi He, Tabii tabi bir görevli gönderdi. Gitti o kadınlara tek tek söyledi. Ve a'tedet lehunne muttekeen, ve onlara da bir meclis, divanlar üzerinde oturup, böyle yaslanabilecekleri divanlar hazırladık. Diyorlar işte müfessirler, yemek meclisi falan hazırladı, sofralar kurdu. وَاَتَتْ كُلَّ وَاحِيدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا İlginç yani e eşyaları, aletleri, allah Teala e o kadınların neler yaptığını anlatırken de çok hikmetli bahsediyor. Onları diyor, onları getirdi, oturttu, Meclis hazırladı ve her birisine bir bıçak verdi. Sikkin. Sikkin Habeşçe. Bıçak demektir. Arapçası Mediy'dir. Tamam mı? Mudiyye de deniliyor. El mudiyye, bıçak. Ama sikkin kelimesi Habeşçedir. Habeşçedir. Ve dedi ki kadın Yusuf Aleyhisselam'a yani dikkat et hala ilişkiler devam ediyor. Yani sarayda Yusuf Aleyhisselam, kadın Yusuf'a arzuluyor fakat adam kadını o kadar çok seviyor ki buna rağmen Yusuf'u kadından ayırmıyor. Kadını da Yusuf'tan ayırmıyor. Yani aynı sarayın içindeler. Güveniyor yani Yusuf'a. İlginç. Ve dedi ki ve kâlet huruç aleyhinne. Bu kadınlara çık, görün. İsfü aleyhisselam çıkıyor. Kadınlar görüyor, İsfü geliyor. İşte diyor ben şimdi sizin, beni kendisinden dolayı kınadığınız insanı size göstereceğim. Felemmâ ra'aynehu akbarnehu Kadınlar Yusuf'u görünce onu o kadar tazim edip, o kadar büyüttüler, o kadar yüzelttiler ki, yani gözlerine Yusuf öyle büyük göründü, öyle büyük göründü ki, o Yusuf'un güzelliğinden, o Yusuf'un cemalinden, Ve ellerini kestiler bıçakla. Yani elma vardı ellerinde veya bir şey vardı, öyle deniliyor Kadınlar hayretten, yani şaşkınlıktan ellerini kesiyorlar bıçakla farkında oluyor ve qattan aydiyehin ve qulna paşa lillahi ma haza bşra. Dedinler ki paşa Allah'a sığınırız ki bu bir insan olsun. Bu insan değil. İn haza illa melekun krim. İn haza illa melekun krim. ancak Allah'ın seçkin bir meleğinden başka bir şey olamaz. Bu insan falan değil. Mümkün değil. Bu insan değil. Yani orada tadın, yani beraatini ispat etmiş oluyor. Yani siz beni kınadınız ama, yani bu benim elimde değildi ki. Siz beni kınadınız ama, benim elimde değildi. Yani gerçekten e, deniliyor ki Yusuf Aleyhisselam'a Allahu Teala cemalin tamamını vermiş. Güzelliğin evet. tamamını vermiş. Ben bile dayanamam, sen bile dayanamazsın. Yani Yusuf Aleyhisselam'ı görsek, onun güzelliğine değil mi, insan acil olur. Kabil'i caizse yani. <gülüyor> Dediler ki, haşa lillah. Yani, Allah için tenzihte bulunuruz ki. Yani Allah'ın zoruna gitmesin, ağrına gitmesin ama, haşa lillah o demektir. Allah'a ağır gelmesin, güç gelmesin ama, bu insan değil, bu melek. Kadınlar, haşa lillah diyorlar, Allah adını kullanıyorlar. Dikkat et, istiğfar. He? Ondan sonra başka ne kelimesi geçti? Ahlak kavramı geçti. Bir de burada ne anlıyoruz? Kadınlar diyorlar ki, ve ne? dediler ki, haşa lillah. Bir ilah, başka bir ilahın adını falan vermediler. Dikkat et, yani herhangi bir tanrı ismini anmadılar. Kur'an'da da uzanı ismi geçiyor. Ama burada Allah'ın Yerine kullanılmış olan, ismi Allah'ın ismi yerine kullanılmış olan başka bir ilahtan bahsedildiğini söylemiyor Kur'an. Doğrudan doğru. <gülüyor> diler ki, yani Allah'ı tenzih ederiz ki, bu bir insan olsun, bu ancak Allah'ın seçkin bir meleğidir. Bu melektir yani, insan değil bu. Kadın dedi ki, قال et, فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يه۪ İşte bu, beni kendisinden dolayı kınadığınız insan, kişinin. Yani şimdi, beni kınayıp kınamadığınızın doğru olmadığını siz kendiniz karar veririz. وَلَقَدْ <gülüyor> tuhu Kadın burada doğruyu söylüyor. Onlar seçkin bir ruhun hanımları ya, onlara doğruyu söylüyor. وَلَقَدْ <gülüyor> رَعَوَتْتُهُ Yani kasem olsun, and olsun anlamında ki, ben, onun nefsine rağmen an nefsihi, onu diledim yani, ben onu arzu ettim, فَاسْتَعْسَمْ Ben onu çok arzu ettim ama, o isti'isamda bulunduğu yani ismetini korudu, kötülük ve fahşa asla yapmak istemedi. Yine diyor kadın, onların huzurunda, وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمُرْهُ Kendisine yaptırmak istediğimi yapmazsa, tamam mı? Kesinlikle mutlaka o hapse olunacak. لَيُسْجَنَنَّ اَوْلَيَكُونَنْ مِنَ السَّاهِرِينَ Benim ondan istediğimi eğer o yapmazsa, ya hapse konulacaktır o, yaca aşağılanmış olanlardan kılınacaktır. İlginç, yani gerçekten kadın Yusuf aleyhisselama o kadar şiddetli bağlanmış. Yusuf aleyhisselam dedi ki, madem sen öyle diyorsun bu her şeye rağmen قال رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيْهِ Dedi ki ey Rabbim, Yusuf dua ediyor, ey Rabbim hapis, sicin, Şimdi burada çok ilginç bir ifade kullanıyor. Hadi onu siz bulabilirsiniz. Bu ayetin çevirisinde bunu görebilecek misiniz? Burada dikkatinizi çeken bir şey var mı? ama sadece Yusuf'un Yus, Aziz'in hanımının söz konusuydu Burada niye onlar oldu? Ha iş burada Allah başka bir şey işaretliyor çok gizli dakik bir hadise Allahu Teala işaretliyor nedir o? Bütün kadınlar Aziz'in hanımının istediği gibi istemeye başladılar. Evet neden Yusuf nereden anladı? Yus, Tabi bu Yusuf'un ilmi ve Yusuf'un fıkıh hikmetiydi ki Yusuf Yaaraf diyor eğer onların şerrinden beni korumazsan diyor artık. İş çoğaldı. Bir taneden on taneye çıktı. Yüz taneye çıktı olay. Sen ne diyorsun ya onlar? Ne diyorsun? Ya ben bir kıssa duydum. Yani bunu burada kasette anlatmak istemiyorum. Yani gerçekten bunu anlatsam aynen Yusuf Aleyhisselam'ın başından geçmiş olan bir kıssa gibi fakat çocuk bu vartan içine düşüyor. Pakistan'ın bir gençli hayatı <gülüyor> Suud Krallarının birisinin sarayında oluyor. Ve şu anda o genç, çok yakın bir akrabamın atölyesinde çalışıyor Medine'de. Ama öyle bir maceralar başından geçmiş, ürperirsiniz, gerçekten aklınızı gidirirsiniz. Aynı vaziyette düşmüş O kadar dehşetli bu hadiseler, vakalar yaşamış. Dedi ki, ey Rabbim, hapishanesi cin, o kadınların beni kendisine çağırdıkları davet ettikleri şeyden çok daha <gülüyor> sevgilidir. Ehab, hayırlı da demet, dikkat et. Ehab daha sevgilidir. Daha sevgilidir. Yani ben hapishaneyi, zindanda kalmayı o kadınların aşkına, sevgisine tercih ederim. Sevgili. Ehab, hub, sevgi demektir ve illa tasrif anni kaydahunna yoksa ya rab sen onların hilelerini ve tuzaklarını eğer benim üzerinden sarf etmez gidermezsen beni korumazsan bundan asbu ileyhinne Allahu ekber burada kullanılan kelime o kadar dehşet bir kelime ki şimdiye kadar kadının kullandığı kelimelerden daha çetin daha şiddetli bak yani orada Allah korumazsa, nefsin ne kadar şiddetli bir sapkınlığa düşeceğini, Yusuf Aleyhisselam o ''asbu'' kelimesi ifade ediyor. Onu da izah edecek. ''Asbu ileyhine ve min el cahilîn'' Onlara ''asbu mev sabah'' kelimesi, hem delikanlı şiddetli delikanlılık çağı demektir. Yani o da gençlik şehvetinin en kuvvetli arzularının olduğu dönemdir. Ya Rabbi eğer onların şerrini sen benden def etmezsen sen def etmezsen benim gücüm takatım yetmez o kadınların hepsine bu sefer meyrederim. bu ileyhinne onlara karşı o gençlik arzusu ve hiddeti ve şehvetiyle sen beni koruyasın ki ben yoksa onlara ne yaparım? Yönelirim. Ben de onlara bağlanırım bu sefer. Şimdi buradan da anlıyoruz ki o kadınların hepsi çok güzelmiş. Yusuf Aleyhisselam doğrudan doğru bunu söylemiyor. Vaziyet öyle. Ve cahillerden olur. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ Ve Rabbi ona isticabet etti. فَا فَا Hemen fe diyor Allah-u Teala. اِسْتَجَابَ لَهُ <gülüyor> demiyor. وَاسْتَجَابَ لَهُ demiyor. فَاسْتَجَابَ فَا استجابَ فَا takip, edatı ve çabukluğu ifade eder. Hemen Allah onun duasına isticabet etti. Kabul etti duasını. Festecabe lahu rabbuhu fesarafe anhu keyde hunna. Ve Allah hemen isticabet etti ve o kadınların hepsinin şerrini, musibetini, belasını, Yusuf'a karşı olan şehvetli isteklerini gideriverdi. Allah Allah. Pekiler bunu nasıl giderdi? Kadınların kalplerinden mi silip attı? Hapse koymakla Yusuf'u onların gözlerinden uzaklaştırmakla mı yaptı? Allahu alem. Fasarata anhu keiduhunna innehu huves semiul alim. Aslında bu burası çok önemli bir konu. Dua ile ilgili bir meseledir. Duanın edebi, dua edenin edebi ve dua edilecekken ve edilirken kullanılacak olan lafızların nasıl seçilmesi gerektiği ve lafızların nasıl olması gerektiğine dair aslında ayet-i kerimede çok hassas, ince bir işaret var. Yani açıkça görülüyor aslında. Festecabe lehu Rabbi onu icabet etti, isticabet etti lehu onun için yani onun duasını kabul etti. Fesarafa anhu keydahunna onların keydini, hilesini, tuzağını Yusuf'tan ne yaptı? Uzaklaştırdı, giderdi. اِنَّهُ هُوَ السَّم۪يُّ Alim Çünkü Allah gerçekten çok işitici ve çok bilicidir. Yani Yusuf'un niyetini, Yusuf'un ihlasını bildiği gibi ve bütün insanların ihlaslarını bildiği gibi, Yusuf'un duasını da işitti, kabul etti değil mi? Ve yani Yusuf'a bu şekilde duasına icabette bulundu. Şimdi o hadise bittikten sonra belli olaylar oluyor. Kendi aralarında oturmalar, görüşmeler, konuşmalar bir şeyler oluyor. Şimdi Yusuf'un düşmanı birken bir sürü kadın oldu. Yani Yusuf'a e, meyleden o kadınların tamamı bir süre sonra... Yusuf'un hapsedilmesini istiyorlar. Ama burada kadınlar topluluğuna işaret etmiyor. Ayet 36. ayet, 35. ayet erkekler topluluğuna işaret ediyor. Çok harika bir şey. Yani herkesin hakkı neyse onu veriyor Allahu Teala. Ve herkesten nasıl bahsedilmesi gerekiyorsa öyle bahsediliyor ve öyle zikrediliyor. Ne eksik ne fazla. Vekem ve temmet kelimeti rabbike sıtkan ve adlan ayet ve temmet kelimeti rabbinin kelimesi hükmü yani kitabı temmet tamama ermiştir sıtkan ve adlan doğru olmak tasdik sadık olma açısından dengeli olma adaletli ölçülü olma açısından tamam rabbinin kelimesi tamamlamıştır onun için her taraf böyle sıtk ve adildir Kur'an-ı Kerim'in tüm ayetleri tüm ifadeleri Sıdk ve adalettir. Adaletlidir. Yani dengelidir, ölçülüdür, mizan içerisindedir. ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَعَهُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّ حِينَ Şimdi burada erkekler topluluğuna bir işaret var. Kadınlar topluluğuna bir işaret yok. Sonra beda kelimesi belli bir şey hakkında, belli bir fikre sahip olduktan sonra bir süre sonra o fikri değiştirmeye, onun yerine bir başka fikir koymaya beda denir. Yani zamanla belli bir süresine sonra thumme, arkasından belli bir vakit geçiyor aradan. o süre belli değil, onlara ayan beyan oldu, yani akıllarına geldiği ayetleri gördükten sonra sonra onlar diye ayetleri gördükten sonra kimi hapsetmeyi düşündüler? Hı? Ha? Yusuf'u hapsetmeyi düşündüler. Yani Yusuf'u hapsetmeye karar verdiler. Ne zamana kadar? Bir vakte Herhangi bir vakte kadar Yusuf'u hapsetmeye etmeye karar verdiler. Yusuf'u hapsediyorlar Aleyhisselam'ı atıyorlar zindana. ودخل معه السجن فتى yani. Yusuf'la beraber iki genç hapse girdi. ودخل معه الجنج. El sanki kendi istekleriyle oraya girmişler gibi görünüyor ayette halk onlar da cezalandırılmıştı buradan anlıyoruz ki yani dhaale mahhu doğrudan doğruya onların cezalandırılacak belki de bir amelleri yoktu ama ondan dolayı ama olmadı hadi beraber hapse girdiler üç kişi oldu. Onlardan bir tanesi Yusuf'a dedi ki aleyhisselam, قَالَ اَحَدُهُمَا Onların birisi dedi ki, اِنِّي اَرَانِي اَعَسِرُوا Ben rüyamda beni yani kendimi şarap sıktığını görüyorum. Yani üzümden şundan bundan şıra olarak şarabı süzdüğünü çıkardığını görüyor bir şeylerden. Diğeri de rüya görmüş. O da diyor. ki, diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve ekmek Ve diyor. Ve ondan Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve diyor. Ve Nebîna te'vilih bize onun te'vilinden haber ver. İnne nârak minel muhsinîn. Bize onun te'vilinden yani haberinin gerçek vechesinden haber ver çünkü biz seni gerçekten muhsin olan insanlardan görüyoruz. Şimdi Allah-u Teala burada bir ifade kullandı, nedir o? Gerçi o insanların konuşması anla, Allah'ın onu bize nakletmesi ile lafız, haber Allah'ın kelamı olur. Burada çok ilginç bir şeydir. Şimdi bazı insanlar çıkıp da Müslümanlara karşı şiddetli olarak bu konuda Müslümanlara muhalefet edebilirler ve Müslümanları dinlerine saptırabilirler. Ve bu günlerde yapılan tartışmalar, bir gün gelecek buraya da gelecek. Kur'an Allah kelamı değil diyecekler. Öyle ilgil şeyler söyleyeceklerdir. Hatta bizim alimlerimizin, bizim alimlerimizin bir zamanlar, Kur'an manası Allah'tan, lafzı ı Muhammed'dendir dedikleri için, bugün bunun cevabını nasıl müştecilik ve kafirlere vereceksiniz? allah Teala diyor ya, اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ اِسْتَنَا وَحِيْنَ Nesiyle, lafzıyla, manasıyla Hz. Muhammed kalkmış, Kur'an'ın manasını Arapçaya mı tercüme etmiş? Maalesef alimlerimizin yani böyle gevşek, böyle tahkik edilmeden, gerçekten İşin sonunu düşünmeden, bu türlü sözleri hem o günün ilk dönemlerde hem de bugün başkalarına yaramaktadır. Nebi'na bite'vîlihî inna nerâke <türüle> minel muhsidîn Bize onun te'vidini ver, çünkü biz senin muhsin olan kimselerden, insanlardan görüyoruz. 21. ayet-i de allah Teala bir şey söylüyor. Yusuf Aleyhisselam'ın satın alınışını Mısır'da anlattıktan sonra ayetin birinci bölümünden sonra ikinci bölümünde ikinci bölüm üç bölüm ayet kermek yirmi birinci ayet. Ve kedailek Mekkennaleyusufa fil ardi walinu İşte böylece biz Yusufa yeryüzünde, yeryüzü dediği şey o Mısır dünyanın tamamı değil. Biz artık anladık mı dünya anlıyoruz? Yani yer küreyi anlıyoruz. Yanlış. وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَدِيثِ Böylece kendisine ehadifin tevilini öğretmek için biz ona yeryüzünde mekan e, ayağının sağlam basacağı bir yer verdik. Yani verdik ama o şu demektir. Yani ilimle, kuvvetle, desteğimizle, teyidimizle Yardım olunuz nusretimizle biz Yusuf'ı o imkanlara sahip bir kimse kıldık demektir. Gerçeği budur. Yusuf'a ilmi öğretti mi? Te'vilil ehadif. Ehadif'in te'vili ilmini öğretti mi? İki arkadaş da diyor ki hapishanedeki insanlar te'vilinden bize ne ver. Ne? Te'vilinden bize bir nebe ver. Ne demektir nebe? Haber demektir. Peki ne kelimesi? Nübüvvet kelimesinin aslı değil midir? Nübüvvet kelimesinin aslıdır. Neden Allah Azze ve Celle onların böyle bir ifade kullandığını burada bize haber verdi? Allah bize şunu öğretiyor, eğer Peygamberine öğretiyorsa Allah, Kur'an'daki lafızlar, kelimeler, işaretlerle ve manalarla bize de öğretiyor. Hem Peygamberlerine öğretti, hem peygamberlerine öğrettiğinin nasıl olduğunu kitabında da bize öğretiyor. ne <gülüyor> bite'vilihi Allah da diyor ki biz ona te'vili öğrettik. Allemna linuallimehu min te'vili l Allah ilim ta'lim ifadesini kullanıyor. İki tane hapishanedeki arkadaşı da nebbi'na <gülüyor> bite'vilihi ifadesini kullanıyor. Nereye geleceğiz buradan? Buradan anlıyoruz ki Allah'ın peygamberlerinin nübüvveti, nübüvvetleri Allah'ın öğrettiği bir ilimdir. Anlaşıldı mı burası? Bir daha tekrar edelim. Allah'ın peygamberlerinin nübüvvetleri, geçmiş ve gelecekle ilgili verdikleri haberler veya içtihatları veya sünnetleri Allah'ın öğrettiği bir ilimdir. Bugün işte ümmetin içine düştüğü fitne ve fesat, Kur'an'ı iyi anlamamaktan ve peygamberin de ve peygamberlerin de Allah'tan gelen kitaplarla olan ilişki ve ilgilerini Kur'an'dan çıkaramamaktan kaynaklanıyor. Bütün sıkıntı ve problem buradadır. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber insanlara bir söz söyleyecek, insanlar için amelde delil olacak o, ama peygamber itikadla ilgili bir söz şey söylemeyecek. Kardeşim yarın ben de çıkarım veya haşa nefsi emmare sahibi bir insan çıkar der ki, peygamber kardeşim, akaid ile ilgili bir şey söyleyemeyecekse, ben onu peygamber olarak amel ile ilgili de söyleyemez. Amel ilgili de hakkı yoktur. Akaid bir şey söylemeye hakkı olmayan peygamberin, bize amelde de bir şey tavsiye etme hakkı yoktur. Kur'an'dan başka bir şey tanımıyoruz. Ve bugün nihayet söylüyorlar. Evet, onun için vallahi çok dikkat etmek zorundayız. Çok dikkat etmek zorundayız. ya Dünya bu yok dünyada ya cehennemi tercih edeceksiniz ya cehennem cenneti seçeceksiniz. Başka yolunuz yok. Hiç tercih yok. İki tane tercih var. Arasında hiçbir yol yok. Ben ortada gider mi kendimi kurtarırım? Asla mümkün değil. Asla mümkün değil. Şüphelerle, şeklerle tamam mı? Zanlarla ne hak yolun üzerinde yürünür ne de ikisinin ortasında bir yol bulunur. Mümkün değil. Dedi ki, nebbi'nâ bi te'evîlihî Bize te'evîlinden bir nebe' ver. Nebe' nereden kaynaklanacak? Peygamberin verdiği nebe' haber nereden kaynaklanacak? Allah'ın ilminden, vahiyden kaynaklanacak. Pekala Yusuf vahiy almadan, Allah'ın ilmiyle, Allah'ın bildirmesi olmadan nasıl haber verecekti onlara? Siz gelin deyin ki Peygamberin haber verdiği şey atide olmaz. Allah çok büyük bir fitne içindeyiz. Allah'a yemin ediyorum. Çok büyük bir fitne var. Korkunç bir fitne var. İnne naraka minel muhsinin biz gerçekten seni muhsinlerden görüyoruz. Vele la ya'tiyeka pataman tersakanihi illa nebatukuma bita'vilihi qabl an ya'tiyeka. Zalikuma mimma allamani rabbi. İni teraktu millet quomun, la yeminon bilahi, vahm bil aakhirte, hum kafirun. Yusuf Aleyhisselam diyor ki onlara size hiçbir yemek gelmiş olmasın ki kraldan hapishane yönetiminden rızıklandırılmış olduğunuz hiçbir yemek gelmiş olmasın ki onun tevilinden o yemekle ilgili bir işaretin o yemeğin manasını o yemekten bu yemeği gönderenin maksatları hakkında size bir bilgi vermiş olmayayım. O yemekler gelmeden önce. ذَٰلِكُمَا <gülüyor> Bilin ki ikiniz bu, bana Rabbimin öğrettiği bir ilimdir. Anlaşıldı mı şimdi? Peygamber şöyle yapın diyecek, yok ya diyecek Kur'an'a haz ederim. Kur'an doğru diyorsa, doğrudur. Onu söyleyen Peygamberi zaten Kur'an'da ayet gitmeden Allah doğrulamıştır. Ve ona emin sıfatıyla hitap etmekte ve onu güvendiği için peygamber tayin etmekte. Ve o da konuşuyor. Allah da onun konuşmasını insanlar için şeriat olarak kabul ediyor. Ben öyle bir kavmin öyle bir kavmin dinini terk ettim ki veya topluluğunu burada din anlamda. onlar la yuhuminuna billahi ve hum bil ahiret hum kafirun ki, Yusuf Aleyhisselam ve babasının, Yakup Aleyhisselam'ın içinde bulundukları topluluğun çoğu, kafir, Allah'a iman etmeyen bir topluluk. Ben Allah'a iman etmeyen, ahirete küfreden, ahireti kabul etmeyen, Allah'a iman etmeyen, kimsenin, toplulukların dinli bıraktım, terk ettim buraya geldim. İşte bundan sonra inşallah önümüzdeki ders, biz bunun biraz daha detaylarına, Allah nasip ederse şayet, herhangi bir vaziyet, yani vaka söz konusu olmazsa, inşallah önümüzdeki ders. Bu ayet-i kerimenin içerdiği bazı gerçeklerle devamındaki ayetleri inşallah hep beraber inceleyip göreceğiz. Burada hassas ince bir nokta var.